Muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabımın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte bu notaların telifinden üç sene evvel, dağdalı bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski saydın gülmeleri yeni saydın in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahı ile uyandığım bir anda şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır.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 kat'î bir yakîn ile anladım ki, bir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi, birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefs taşıyanlara, şu dünya çok gaddardır, Mekkârdır Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur. Ey Rabb-ı ve ey halikı ı Kerimim, Küllüât'ın garip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabreme teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı haliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman el aman ya Rahman ya Hannan ya Mennan beni günahlarımın ağır yüklerinden hala eyle. İşte kabrime girdim. Kefenime sarıldım. Teşyiciler beni bırakıp gittiler. Senin affu rahmetini intizar ediyorum.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 hem şakiy, hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip, senin dergahına abdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hatsiz günah ve ateatlarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer Kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mafiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır.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 وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم